Cehennem Kapısında Nuri Akman Kadınla erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Bu cümle beynime kıymık gibi batmış durumda. Çıkası yok. Ünlü Fransız seykel tıraşı Rodin'in vaktiyle yaşayıp eserlerini ürettiği ve ölümünden sonra müzeye dönüştürülen malikanesinin bahçesinde dolaşırken bile sürekli dürtüp acısıyor. Hükmün Kanıtı olarak verilen hamile kadın örneği ve ardından gelen kadınları erkeklerin yaptığı her işte çalıştıramazsınız. Eline ver kazmayı küreği çalışsın. Olmaz böyle şey. Onun narin yapısına ters düşer sözleri, sonbaharın muhteşem renklerine inat, durmaksızın kendini tekrarlayıp heykellere odaklanmamı önlüyor. Nihayet Cehennem Kapısı adlı eserinin karşısında durup, işte. Diyorum. Kötülüklerinin bedelini ödeyen bu ürkütücü figürler eserin bu tunçtan karalığı hissiyatıma tercüman oluyor. Rodin bu dev yapıt için Dante’nin ilahi komedyasının cehennem bölümünden esinlenmiş. Figürlerin tamamı sonradan büyütülerek bağımsız heykellere dönüştürüldüğünden sanatçıyı tek başına temsil niteliği var. Sanırım bu kanatları kapalı duran dehşet kapının, ''Beni durdurma nedeni, cennet anaların ayağı altındadır'' hadisinin saraylı yorumu. Cennet kokusunu annenin tabanlarını öperek almaya çalışmak, metaforları, teşbihleri kelimesi kelimesine uygulamak, buna karşılık narinliği bir zayıflık unsuru görüp erkeğin fiziksel gücünü fıtraten üstünlük saymak. Bu dünyada birbirinin tamamen aynı olan iki zerre bile yokken, parmak izleri, kartaneleri, yapraklar, taşlar, kuzular, kuşlar bile farklı farklı yaratılmışken, eşitliğe vurgu yapma, bunun ancak kadın kadına veya erkek erkeğe mümkün olduğunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor diye soruyorum cehennem kapısına. Tepesindeki küçük düşünen adam figürü diyor ki, sanırım... Dinin geleneklerle bozulan hatalı yorumuyla modernitenin gerekleri arasındaki çatışmayı ima ediyor. Beynimdeki kıymık birden çıkıyor yerinden, rahatlıyorum. Sözlerim çarptırıldı. Ben eşitlik derken adalete vurgu yapmıştım diyerek kendisini anlamayanları ahlak zafiyeti içinde olmakla suçlaması da bundan dolayı mı acaba? Öyle ya, dini terminolojiyle günah hukuki söylemle suç kavramının bedeli kadın ve erkeğe göre değişmediğine, kadın o altı çizilen narin yapısı nedeniyle erkek şiddetine çokça maruz kaldığına, aynı işi yapan iki cinse çoğu kez aynı ücret ödenmediğine, daha yetenekli olmalarına rağmen sırf cinsiyetleri nedeniyle tercih edilmediklerine, kadınlar Öncelikle tahrik nesnesi olarak kabul edildiğine, tüm işyerleri emzirmek gibi en tabii annelik haklarının kullanımına uygun hale getirilmediğine göre eşit olamaz, eşdeğer olabilir gibi kelime oyunlarıyla belirginleşen tuhaf bir gelgit var sanki bu sözlerde. Aksi takdirde hiç eşitlik kavramına dalmadan adil davranmak gereğinden söz edilebilirdi. Kadınların bunca dezavantajları varken hele. Komünizm döneminde kadınlara ağır işler yaptırıldığından bahisle vurgulanan kadınla erkek eşit konumda olamaz yaklaşımı büyük bir tehlikeyi de haber veriyor. Yarın mesela mühendislik, askerlik gibi daha çok erkeklerin rağbet ettiği bazı mesleklerin kadınlara kapanması için bahane de üretilebilir. Veya tıbbın bazı dalları kadınlar için uygun görülmeyip sadece kadın doğum ve çocuk gibi alanlara hapsedilebilir. Öbür gün kadından hakim olmaz. Çünkü kalbi pek yufkadır. Duygusal karar verir denmeyeceğini kim garanti edebilir? Ben böyle söyleyince cehennem kapısının acı çeken figürlerinden koro halinde bir alt yükseldi. Dante'nin dizelerinde bunların Ölmek umutları kalmadı. Öyle aşağılık ki karanlık yaşamları kıskanırlar başka her yazgıyı diye tanımladığı cehennem ahalisi diyor ki, ne erkeklik, ne kadınlık, ne annelik, ne de babalık özel bir makammış. İnsan olmak lazımmış önce. Meğer cennet sadece nefs terbiyesiyle hak edilirmiş. Adaletin yolu, Herkesin birbirlerinin doğal haklarına saygıdan geçermiş. Kimse kimseyi belli kalıplara sokup orada yaşamaya zorlayamazmış. Yaşarken anlayamadık bunu. Unutma, sırf anne oldun diye buraya düşmekten kurtulamazsın. Ayaklarının altı öpülsün diye de bekleme sakın. Biz kıydık kendimize. Ama sen kıyma kardeş.